Bismillahirrahmanirrahim. Aleyküm selam. O ne? Dursun. Dursun. Dursun. Orada dursun. Kardiyoyar. Tamam tamam. Orada dursun. O da sizi kardiyoyar yapmışsın. Evet. Allah'a hamd eder. Resulullah'a salatü selam eylesin. Allah Azze ve Celle yarattığı her şey ama yarattığı her şey emanet sunmuştur. Emanet kulluktur hal diliyle yaratılan her şey ya bir kalem'i düşün, bir kitabı düşün, bir dağ, bir taşı. Yaratılan her şey hal diliyle demiş ki, Ya Rab bu bir emir mi? Yoksa seçme hakkımız var mı? Allah Azze ve Celle giderseniz demiş. Hani hep derler ya, yaratılan her şey kendi haliyle Allah'ı zikreder. İşte budur. Fakat, yaratılanların içinde cin ve ins taifesi evet demiş. Allah Türk Azze Celle kitabında Adem ne kadar da acele ya yani Çok çabuk kabul etti. Karşılığında ne var? Diyor. Allah Azze ve Celle cennet diyor. Emrimi yerine getirmediğinde karşılığında azabın olarak ne var? Cehennem. Adem hemen ne yapıyor? Kabul ediyor ve emanet Ademoğluna verildiğinde Ademoğlunun cinleri bırakalım. Yaratılanlarla arasında ne vardır? Bir fark vardır. Biz canlı olarak yaratılanların huy, hasret, yani yapması gereken yaptığı hal ve hareketlere hilkat diyoruz. İnsanınkine ise fıtrat diyoruz. bunu ayır. Yani bir hayvan hilkatının gereği bal veriyor. Hilkatının gereği sütünü veriyor, etini veriyor, delisini veriyor. Han ücreti ne atmıyor demiyor. Ve Allah Azze ve Celle yarattığı her şeyi insanın eline verir Karşılığında bir teşekkür, bir şey istemiyor. Sadece kulluk istiyor. Bunu anladın mı? Evet, Yaratan var, yaratılan var. Yaratan yarattığını kendisine muhtaç olarak yaratıyor. Bunu da anladın mı? Evet. Demin sordun yani, aklı nasıl anlarız vahiysiz? İşte bu. Allah yarattığı her şeyi, ama her şeyi, kendi başına hareket edecek değil, kendine muhtaç olarak yaratıyor. Düşün, bir yer ağrıyor, Ya Rabbi şifa ediyorsun. Düşün, acıkıyorsun, Ya Rabbi açım diyorsun. Karanlıkta kalıyorsun, yarabbi beni aydınlığa Aydınlığı çıkartıyorsun. Kayboluyorsun, Allah'ın bana yolunu diyor. Yani ne yaratılmışsa, Allah'a muhtaç yaratılmışsın. İki, ne yaratılmışsa çiftelmişsin. Ve yaratılan tek olanı bulsun diyor. Bu tamam. tamam. tamam. tamam. tamam. ne Tamam <gülüyor> Olsun. Olsun. Şey, Allah Adem'i yaratıyor. Adem canı sıkılıyor. Ve Adem'e Allah eyek e kendinden etten, kandan havayı yaratıyor. Ve Adem'in sulzünden kıyamete kadar gelecek nesilleri Allah avucunda topluyor. Ve Tepsine ben sizin Rabbiniz değil miyim diye bir soruyu öne sürüyor. Malum çıkartıp mı mı? Buralar çok önemli. Bak. Haricilerle biz bu noktalarda arıyoruz. Allah سبحانه kullu etmez. Yok ya bir tanesi getiriyor. Bütün yaratılan insan oğlundan ait arar. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Neyi sormuş? Rab meselesi gündeme geldiğinde fıtrat da Unutma Unutmalı. Çünkü Rab toplayandır. Birleştirendir. İlah ayırır. Anladın mı? Rab nedir? Rab efendidir, terbiyedir, yaşatandır, öldürendir, rızık verendir. Kainattaki her şeyin ihtiyacını anında bilip anında giderendir. Çünkü yaratıcıdır. Ayrım yapmaz. Fakat kendi yanındaki ilmine münasip kimini zengin yapar, kimini fakir yapar, kimini çirkin yapar, kimini güzel, kimini zenci yapar, kimini beyaz yapar, kimini laz yapar, kimini türk yapar. Yani Allah istediğin istediği şekilde ne yapar? Yapar. Ona hiç kimse ne yapamaz? Suat soramaz. Bu Allah'ın yarattığıdır. Ve Allah her insana kuy vermiştir. Seciye dediği Oy karakter. Her insanın karakteri de farklı farklıdır. Konuşmaları da farklı farklıdır. <gülüyor> ulus ulus, kabile kabile yaratmıştır. Hatta Allah Resulü diyor ya Aleyhisselatü vesselam işte diyor kütlerden bahsederken etli etli kırmızı kırmızı, tüylü tüylü işte elbiseler giyen çok hava sabah insan vardır. İşte Beccal diyor falan yerden çıkacak. Yemenler ne kadar yumuşak insanlar. Yani her insanın ayrı bir karakteri olduğunu ne yapıyor? Gösteriyor. Veya köyde yaşayan kaba saba olur diyor. Yaşanan yerde karaktere ne yapıyormuş? Etki ediyormuş. Avcılıkla diyor uğraşan kafir olur Burada yani duymaz olur diyor. Devlet kapısına giden de ayartılır diyor. Nesneyde ya canından ya dininden olur diyor. Yani sebepsiz gidip doralar, doyalar oyalanmak Hani yarenlik yapma Şimdi fıtrata geldiğimizde fıtrat Allah'ın insanı yarattığı haldir. Yani göz varsa görecek, kulak varsa işitecek, el varsa tutacak. Oku diyorsa, okuyacak bir göz vermiş, konuş diyorsa, konuşacak ne yapmış? Bir ağız. Düşün, akıl et diyorsa, onu düşün edecek, anlayacak, kavrayacak ne yapmıştır? Bir akıl vermiştir. Ve insanı Allah fıtrat üzerine yaratmıştır. Yani Amerika'da da yaratılan, Türkiye'de de yaratılan aynı fıtratla yaratılmıştır. Oradaki bir anne baba da çocuğunun çok terbiyeli, akıllı, düzgün, gören, güzel giyinen, güzel konuşan insan olmasını ister. Buradaki insan da aynısı ister. Yani fıtratta insan ol hiç ne yapmaz, ayrılmaz. Herkesde bu var. Acıkacak. Yemek yiyecek, cinsi münasebet yapacak, korkacak, hayal edecek. Anlatabildim mi? Bu duygularda şey yok. Ama birisi savaş ortamında büyümüştür acılarla. Korku nedir? Artık ne yapmıştır? Korksa da korkuyu terbiye etmesini öğrenmiştir. Birisi ne yapmıştır? Aç olan, yani sıkıntılı olan bir yerde doğmuştur. Açlıkla terbiye olmuştur. Onun ne olduğunu ne yapar? Bilir. Birisi sarayda doğmuştur. Yokluk nedir, ne yapmaz? Bilmez. Yani, işte sonradan görme, şuna bak. Niye? Adam mal görmemiş hayatında, para görmemiş. Parayı görünce ne yapıyor? Yürüyüşü değişiyor, konuşması değişiyor, hareketleri değişiyor. Yani sonradan görme derler. Halbuki doğuştan bir kral çocuğu olan birisi ne yürüyüşü değişir, ne insanlara ne yapar? Tepeden bakar. Çünkü doğuştan bir saygınlık var. İşte bu nedir? Perens soru. İşte ne oluyor? karar olacak. İnsanlar ona doğuştan ne yapar? Saygı duymuyor. Yeme içmede, giyinmedeyse zaten doğuştan o o üstünlüklere ne yapıyor? Sahip oluyor. Bunlar nedir? Sonradan aldığı bir terbiyedir. Ve Allah Azze ve Celle diyor ki Şem Suresinde 8-9-10'da Biz insana iyiliği ve kötülüğü ilham ettik. Yani insanın hamurunda, fıtratında doğuştan, İyiliği de kötülüğü de bilme hasleti var. Bu sonradan kazanılan bir şey değil. Ama insanoğlu fıtratı bozulduğunda huylarında da ne yapıyor? Bozulmalar. İyinin şekli değişiyor. Kötünün şekli ne yapıyor? Değişebiliyor. İşte Allah Azze ve Celle bunu dinde de ne yapıyor? Kayıt altına alıyor. Mesela zina hiçbir insan annesinin zinasına başlamaz. Doğru mu? Din ne diyor? Zina haramdır diyor. Hiç kimse eşyasının izinsiz kullanmasından hoşlanmaz. Allah da buna ne diyor? Haram diyor. Kısızlık diyor. Hiç kimse yalan söylemesinden ne yapmaz? Kendisine hoşlanmaz. Allah da buna ne diyor? Haram diyor. Ve ne yapıyor? Fıtri hasletler de insanı hiç dinlemiyor karşılaşmasa veya davetten karşılaşmasa bile fıtratı bozulmamış insanı o fıtratı ne yapıyor? Kurtarıyor. Yani öyle bir zelil ki Allah'ın yarattığı gelen davetçiye hazır bir şey var, şablon var. A yazacak sayfası var. B yazacak sayfası var. Ama halk arasında derler ya ya işte artık yalanı olmuş. Ne demek? Fıtrat bozulmuş. Ne anlatırsan artık ne yapmıyor? Almıyor. Bu insanlara insanların tahammülü kalmaz. O ancak kendi gibi cinsleriyle anlaşır. Seninle anlaşamaz. Mesela bizim arkadaşlardan, sonradan zengin olanlardan ben hal, hareket, konuşmalarını tahammül edemiyordum. Neden? Çünkü bir Müslümana bu hasletleri yakıştıramıyorum. Ama onlar kendisine bunu çok güzel ne yapıyor? Yakıştırıyor. Sohbet ediyorsun, yanındakine şeritli kürüyor, sırtına sürüyor, dürtüyor. Hadi bunu yeni birisi yapsa çok görmezsin. Ama yıllardır terbiyeden geçen, güya Müslümanım diyen birisi yaptın da çok olur. İşte bu nedir? O seviye, bu seviye, bu seviye, bu seviye derken, bir gün, kendisine doğruyu anlatan adamın yakasını yapışmaya kadar geliyor. Niye? Çünkü o insanı gördüğünde artık rahatsız olmaya başlıyor. Fıtrat bozulmuş. Karşıda da bozulmamış bir fıtrat var. İnsan doğruyu, gördüğü her noktada bu sefer ne yapıyor? Rahatsız olmaya başlıyor. Ve o rahatsız olduğu noktadan cızıklamaya başlıyor. Beni rencide ediyor. Hiç kimse biz davetçiye falan rencide ediyor denmez dememiştir. Davetçi ona doğruyu anlatmış oysa bunu kaldıramamış demişti. Ama bunu analiz edemeyenler edememişlerdir. Kim edememiştir? Aynı kendi cinsinden olanlar edenemişlerdir. Fıtrat Allah'ın yarattığı. İyilikte kötülükte ne yapılmıştır? Allah tarafından insanın mayasına verilmiştir. Ve Allah Azze ve Celle diyor ki: Yarın kıyamet gününde. Aleyküm selamlar ben bunu bilmiyordum veyahut benim bundan haberim yoktu Demiyesiniz diye bütün hepinizin üzerine bu ahdi ne yaptım? Şahit olarak kıldım. Yani bir insan hata ettiğinde yalnızken bile içinde bir sızır hisseder. Yani İnsanda öyle bir kalp vardır ki buna binaen geliyorum ayete binaen iyilik yaptığında sevinir kötülük yaptığında ne yapar? üzülür. Aynen Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da dediği gibi Adem hata etti şaşırdı kaldı. Yani. Neye binaen yapıyor bunu? Demek ki kim olursa olsun hata ettiğinde içinde bir sıkıntı var. Ve fıtrat Ve iyilik yaptığında da içinde ne var? bir sevil, bir ferahlık var. Hani kafirin kalbi nedir? Hani sıkılmış, böyle daralmış gibi hisseder. Müminin kalbi hissediyor genişler. Göğüsü böyle genişler. İslam'a davet edildiğinde. Niye? İşte bozulan fıtrat ve bozulmayan fıtrat. Ve hadis-i şerifte de Allah Azze ve Celle'nin Resulü diyor ki kesinlikle. Eğer yaptığın iyilikler seni sevindiriyor, Hı. işlediğin kötülüklerde üzüyorsa sen tam bir müminin. Bak, buldunmamış fırsatı böyle anlarsın. Veya her kim bir münker görürse, eliyle müdahale ederse mümin, diliyle müdahale ederse mümin, kalbiyle müdahale ederse mümin. Bu da imanın derecesini örtmek der. Ama kalpten bu, imanın en zayıf. Anladın mı? En zayıf. Onun için, fıtrat dediğimizde, Allah'ın insanı yarattığı halde. Ve fıtri, fıtrat, terbiye edilir. Şimdi ikinci aşamada fıtratın icabı Rabb'ı bilme yaratılışın icabı ise birlemedir. Bunu anladın mı? Yani Rabb'ı bilme fıtratın icabı. Ben ateistim evet. diyen birisi muhakkak Allah söyler. Bunu anladın mı? Yani... İzah edelim. Daha iyi anla. Anladım deme bana. Şimdi Allah Azze ve Celle Adem'in sülbünden kıyamete kadar gelecek bütün ruhları ne yaptı? Çıkardı. Ve akit aldı. Firavun'un ruhu da var mı? Var. var. Peki ne hak yemeye Firavun ben ilahım dedi. Hem ikrar ediyor hem de burada tam zıtlını söylüyor. Nasıl oluyor bu? Yalan söylüyor. Kalbi devrede olarak hiç kimse Allah'a inkar edemez. Çünkü firavun ölürken ne diyor? İman et. Kime? Musa'nın hamunu da asla ne yapmıyor? Allah'ı yalanlamıyor. Peki diliyle yalanlamaya İslam'da ne denir? Mugalata. Yani kalbinin devrede olmayarak diliyle yalanlamasına mugalatayla küfür denir. Anlatabildim mi? Demek ki hiç kimse ateist değilmiş. Allah'ı inkar ettiğini söyleyen her insana git bak, ya annesinden bir durum görmüştür, ya babasından, ya toplumdan. Muhakkak bir derdi vardır. İstediği olmamıştır. Ya istediğini alamamıştır. Ya çok büyük emellere gitmiştir, zengin olamamıştır. Yani bir şey olmuştur, Allah'a zıtça etmiştir. Zıkkım ye. Ee, bu da Allah'a sırt dönmüştür. Onun aklını devreye sok, müşkülatını gidermeye çalış, berrak bir şekilde Rabb'in yaradısını, onun da tanıdığını görürsün. Veyahut yaşadığı toplum, mesela ben bir hariciyle karşılaşmıştım, dedim sen nasıl rahat hareket ediyorsun yani babalarda? Gayet basit dedi, kendimi Moskova'da dedi, bir komünist ailenin dedi, Çocuğu olarak görüyor, annem babam çafir, toplum çafir, rahat hareket ediyorum dedi. Böyle kendini ne yapmış? Adapte etmiş, bu sefer artık bunun fıtratı bozulmuş. Ve ne yapıyor? Bu şekilde hareket ede onda huy haline geliyor. Ta ki o huyun yanlış olduğunu doğru bir şekilde kendine biri anlatana kadar. Aynı fıtri huylar bir sevgi. Bir korku, bir isteme, bir cinsi münasebet duygusu, bir hayal, zorlandığı yerde bir tarafı patlatır. Bunu anladın mı? Korku. Aşırı korku insanın aklını götürür. Sevgi. Aşırı sevgi insanın aklını götürür. İstek. Aşırı istek insanın aklını götürür. Yani hangi fıtri hasletle aşırıya gittin, tamamen dengeni ne yapıyorsun? kaybediyorsun. Onun için dinde her zaman vasatlık ortalık yani orta bir yolu tutmak vardır. Şimdi bu noktada hariciler korku huyunda aşırı giderek sapmışlardır. Korkmuşlardır. Allah'tan çok korkmuşlardır ve korkuda o kadar aşırı gitmişlerdir ki biriyle konuşursam kafir olurum. Bak haricilerin davet ettiğini göremezsin. Te sadece soru soranlar. Bunu yapmak doğru mu? Böyle hareket etmek doğru mu? Onun yanlış olduğunu sana ispat edemezler. Sadece soru sorarlar. Korkarlar. Anlatırken bile yanlış anlatıp da kafir olmaktan korkarlar. Sana ayet verip de ayetin manasını yanlış vermekten korkarlar. Hadis zikredip de yanlış verirsek diye korkarlar. Bunların bu sertliği, bu katılığı, onlara giremeyişi tamamen yumuşak olan İnsanların çıkmasına sebep olmuş. Şimdi düşün. Şurada sert bir yapı var. E sert bir yapıda toprak durur mu? Onun yanındaki yer nedir? Tamamen kayaların dibi verimli topraklardır. Niye orada durmayan toprak yağmurla, suyla, rüzgarla ne yapmıştır? Suya gelmiştir. Aynı onlarda olması gereken yumuşaklık bu tarafa da gelince sertlik diye bir şey ne yapmıyor? Kalmıyor. İşte haricilerin çıkması mürciye gibi bir toplumun gündeme gelmesine sebep olmuştur. Bunlar hep dişmişlerdir. İşte korku olsun, ümit olsun, sevgi olsun, hangi mesele olursa olsun insan vasatlığını ne yapacak? Koruyacak. Şimdi dil. Dil nedir? Fıtri bir haslettir. Ne yapar? İnsana ihtiyacını bildirir ut korkusunu gündeme, kızgınlığını gündeme, ut daveti. Yani din bir iletişim aracıdır. Din Allah'a vahir ettiğine iman ediyorsan, ya hayır konuş, bir sus. Dinin getirdiği fıtratın üzerine nedir? Ölçüdür. Sadece ölçü. Fıtrat hiçbir zaman kendi haline bırakılmamıştır. Şimdi bir toplumda insanın mükellef olabilmesi için iki şart vardır. Nedir bu? İnsan hayvanlar gibi değildir. Hayvan, yavruladığı zaman yavrusu kalkar kalkmaz ebeveynlerini, yani kendi hem cinslerini yaptığı her şeyi yapar. Ama insan öyle değil. Birçok evrelerden geçer ve sağını solunu ayırt etme Ve buluğa erme yaşına geldi mi, işte o zaman İslam'da mükellef duruma gelir. Bu zamana kadar yaptığı kötülük, günah günahhanesinde ne yapılmaz? Yazılmak. Ama o yaşa kadar işlediği her hayır yapılır. Mesela Ey Allah'ın Resulü bu çocuğa haç var mı? Var. Sana da sevabı vardır. Halbuki çocuğa haç faz değil. Anladın mı? Bu noktada. Ve insan terbiyeye muhtaçtır. İşte bu evrede insan ne kadar bozulursa bozulsun mükellef olduktan sonra kendisine ulaşılan dinle alakalı her ne varsa ondan sorumludur. Bunu anladın mı? Bunlar önemli cümleler. Yani her anlattığım bu noktanın altında bir ayet var. Allah hiçbir kavma Resul uyarıcı göndermedikçe Allah'a işte bu noktada fıtrattan çıkıyorsun. Artık kulluğa giriyorsun. Yani fıtratın icabı bilmeydi. yaradılışın icabı nedir? Birleme. Birleme. İşte şu peygamberle olur. Yani davetçiyle olur. Şuysa bu senin fıtratınla alakalı. Fıtratın icabı bilme. Bilme derken fıtri hasletlerden insan ne yaparsa yapsın Dinden çıkmaz. Yalan söylese, zina etse, hırsızlık yapsa, içki isse, sakalını kesse, sigara isse, bunlar hep nedir? Fıtrî suçlardır. İnsanlara karşı, arkadaş. İnsanlara karşı yaptığı hareketse ben karşı. Peki de kaç okunuyor? Kendine karşı yapılan hareketlerde ise yani şirk boyutunda. Neden? Çünkü ben seni yaratıyorum. Her şeyi emrine veriyor. Sen se tutuyorsun ne yapıyorsun? Bana eşler koşuyorsun. Şimdi eş koşma nasıl olur? Yine fıtrat İnsan fıtratını bildi mi? Rabbını bilir. Fıtratını kaybetti mi? Rabbını kaybeder. Onu gereği gibi takdir edemez. Yahudilerin Allah'a gereği gibi neden takdir edemediklerini hiç baktın mı? hep Allah'ın yarattığı nimetlerde aşırı gitmişler. Ve bu aşırılıklarıysa Allah onları ne yapmış cezalandırmış. En büyük ceza Rabb'ı bulamamadır. Gereği gibi takdir edememedir. Rabb'ın kendisinden yüz çevirmesidir. Allah Azze ve Celle'nin kitabında uyardığı gibi sakın Allah'ın unuttuğunu zaman Bu nedir? Allah'ı unutma nasıl olur? Ona sırt dönme. Onun verdiği nimetler karşısında şımarıp bu nimetler nedir? Bir akıl olabilir, bir güzellik olabilir, bir krallık olabilir. Yani herhangi bir güç olabilir. Bunların hepsi nimettir. Ama en büyük nimet Müslümanlık nimettir. İşte fıtrat Allah'ın insanı yarattığı haldir. Bu ister bir zeyniz, ister bir köle, İster bir Müslümanın, ister bir kafirin çocuğu olsun hiç fark etmez. Neden? Ahmet'in müsnetinde gelen civariyette ömrü boyunca diyor hastalıktan hiç kurtulmamış bir kulu Allah hesaba çeker. <Gülüyor> Ey kulum sen ne yaptın? Sana ömür verdim. O diyor ki Ya Rabbi taş düşse başıma düştü ömrüm boyunca hastalıklarla mücadele ettim. Sana gereği gibi kulluk edemedim de. Allah Eyüp'ü hastalığının en şiddetli halinde o kulun gözünün önüne getirir. Diyor. Anladın mı? Bak, fıtrat, fıtrat insana hep kötülüğe emreder. O, o halinde bile kulluğundan en ufak bir taviz vermedi, en ufak da bana bir isyan yapmadı. Yine hadis devam ediyor. Allah diyor yeryüzünde bolca mal, mülk verdiği bir insanı hesaba çeker ve der ki diyor, ne yaptın? O da der ki ya Rabb o kadar mal verdin ki onlara diyor bakıp servet etmekten sana gereği gibi kulluk edemedim. Allah Azze ve Celle Süleyman'ı kendisine verdiği bütün mallarla, ihtişamlarla gözünün önüne getirir. Ona verdiğimi çok sanamadım. Kul yutkularak der ki ona Süleyman o halinde bile kulluğundan en ufak kavis vermedi diyor. Ve ömrü boyunca kölelik yapan bir kulu hesaba çeker diyor. Köle. Hiç öyle olmamış. Rabbi efendilerime hizmet etmekten sana gereği gibi kulluk edemedim der diyor. Allah Yusuf'u köleliğinin en şiddetli halinde getirir diyor. Ve der ki 12 mağar seninki mi? O yutkunarak der ki Yusuf'un ki Yusuf o halinde bile Rabbine sattırmadı. İşte bunlar fıtrakta da bize nedir birer Derstir. İnsan hastalanacak şafı olan zaptına gelecek. Acıkacak rızık veren bir zaptına bilecek. Korkacak kahhar olan bir zaptının olduğunu bilecek sıkışacak, bilmeyecek, alim olan bir Rabbine ne yapacak, muhtaç olduğunu bilecek. O kolayı kim aldı? Neler almış ya? Tamam, neyse. Ve insanın ihtirasları hiçbir zaman doymaz. İşte bu yüzden her hırs sebebi insana mahrumiyetlik getirir. Bunu anladın mı? İnsan tarih boyunca neye hırslanmışsa onda mahrum olmuştur. Mesela atamız Adem neye hırslandı? Ağaca. Ağaca. Cennette ebedi kalmak istedi. Ağaç bir sebep Allah'tan imtihan Buna yaklaşın. İblis nereden kandırdı? İnsanın hırslandığı noktada. Nerede insan aşırı giderse, iblis insanı orada bulur. Bir kadar kızgınlık hali. İnsanın nedir? Şeytanın tam gireceği noktadır. Çok sevinçli, çok yediği, değiştiği, hala içinde yaşadığı, mesela Heraklis hadisini hatırlıyor musun? Mühtembe bana. İmam iman babında. Okudun mu? Yani Ebu Sufyan'dan bir konuşmaları var. Ona kimler tabi oluyor? Gariplerimiz, zayıflarını hatırladın mı? Evet. Ebu Heraklis aslında iman etmişti. Kavmini topladı, kapıları kapattı, gelin buna tabi olun Oradakiler ne yaptı? Yaban eşekleri gibi aslandan kaçan kapılara doğru gittiler mi? Heraklüs ne dedi? Ben size insan etmiştim dedi. Doğru mu söyledi? Hayır. Heraklis iman etmişti. Ama o unulanma, o mevkiyi, o yaşantıyı Heraklius ne yapamadı? Terk edemedi. İşte öyle kahroldu. oldu. Allah insanı verdiği her nimetten ne yaparmış? İmtihanı var. da. Aklın da imtihanı var. Aklın insan nerededir? akılın imtihanı derken, kim bu? Âlimlerin imtihanı. Âlimden yediği çöküldü mu? Bunun bir kısmı muhkem, bir kısmı nedir? Müteşâbihtir. Muhkemler, Kur'an'ın aslıdır, uymamız gerekenlerdir. Müteşâbih, iman etmeniz gerekenlerdir. Kalbin hastalık olanlar, müteşâbihlerle uğraşır. Hadis-i Şerif'te ne diyor? Onları gördüğünde ateşten kaçar gibi onlardan kaçınmıyor. Burada neyin imtihanı varmış? Aklın imtihanı var. Akıl, vahye ne yapacak? Boyun yiyecek Hastalıklı olan kim? Ben de bilirim deyip müteşavihleri kurcalayalım. Yani. Bunu da inemekle yapalım. Anladın mı? Herkesin bir yerde nedir? İmtihanı vardır. Mesela bir kadın dört şeyden alınır. Güzellik var mı bunda? Mal mı? soy, takva. Hangisi tercih? Takva. Neden? Güzellik geçici. Mal da geçici. Soy da geçicidir. Birisi bir soysuzluk yapar. O. Kavmi ki seçemez. Bir deprem şu bu olur. Hiçbirinin malı kalmaz. Güzellik. Allah bir hastalık verir. O da ne yapar? Gider. Ama şu takva nedir? Bambaşkadır. Onu anladın mı? Demek ki insanoğlu fıtrat üzerine yaratılmıştır. İnsansa fıtratını hep bozmaya yerlenmiştir. Bugün dişi incelten, kaşını incelten, dövme yapan, yaptırana Allah neden lanet ediyor? Fıtratını bozduğu için mi? Allah onu o hasretle yaratmış. Öyle razı olmuş. Siyahsan siyahsın. Burnun böyleyse böyle, böyleyse böyle, böyleyse böyle. Allah senden ne yapmış? Öyle razı olmuş. Kelsen gelsin. Anladın mı? Bunu değiştiremezsin sen. Değiştirdiğini Allah'ın razı olduğundan sen ne yapıyorsun? Razı olunursun. İşte fıtratla e, fıtratın bittiği noktada artık kulluk başlıyor. Şu noktaya kadar akıl nedir? Burada sorumludur. Biz buna bir yerde de fıtrat diyoruz. Yani senin dinlen, tanıştığın noktaya kadar görev bunu. Çocuk, yapma. Şöyle etme. Hep ne sesleriniz? Kalkla. Ama şu noktadan sonra Allah'tan zina etme, söyleme, İçme. içme, koşma, hatta kaçma, büyüklerini say, vefalı ol, mankörlük yapma. Artık hep ne var? Dini temeller var. Ama mükellef olana kadar sendeki sorumluluk nedir? Fıtraktandır. Fıtri olan hastetler her ne olursa olsun insanı dinden çıkarmalıdır. Ama onların da davet, onların da kalb olarak akideye, tevhide bağlandığı yerler vardır. Neresi? Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İman 70 küsur şubedir. En üstünü La ilahe illallah. En küçük yerden insanlara eziyet veren bir şey nedir? İzal etmez. Hayata imandan bir şubedir. Şimdi insanlara eziyet veren bir şeyi kaldırma. Dinden ne olur dersen ne olursun? Akidiye bağlanır. Gönderecinin yani şairinin Allah'ın koymuş olduğu yükümü, ne yapıyorsun? Hasife aldığında Doğru dinden çıkarsın. İnkar etmediğin müddetçe hıtrî hasletlerde dinden çıkmaz. Kur'an mı? Ama inkar boyutu girdi mi, alay boyutu girdi mi dinden otomatikmen çıkarsın. Fıtratın bittiği noktada kulluk başlar. Kulluk nedir? İnsandan söz, düşünce, fiil olarak eyleme, dökülen her nokta kulluk. Kur'an adım mı? İnsanda bir söz, bir düşünce, bir fiil olarak bir herhangi bir hareketin eyleme döküldü. Her noktanın adı nedir? Kulluktur. Ve İbn Abbas'tan gelen nakilde Allah ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. İbn Abbas diyor ki Allah sen içinden razı olsun. Her sözde her işte, her düşüncede. Sadece ve sadece beni razı etmeleri kim yarattım diyor. Demek ki bizim yaratılış gayemiz, konuşacağız ama onun rızasını düşünerek. Düşüneceğiz ama onun rızasını düşünerek. Hareket edeceğiz ama onun izzet ve şerefini düşünerek. Konuşacağız, kendi izzet ve şerefimizi düşünüleceğiz. Düşüneceğiz, kendi izzet ve şerefimizin artması için değil. Amel edeceğiz, kendi izzet ve şerefimizin artması için değil. Çünkü, izzet de şeref de ancak altında. Ne zaman insanoğlu, kendi fıtrî hasretlerinin özelliğinin meşhur olmasına, izzetli olmasına, ben de buradayım diye çabalamışsa, hem kendini helak etmiş, hem toplulukları helak etmiştir hiçbir peygamber ve onun peşinden gidemiş bir davetçi kendi izzet ve şerefinin peşinden gidemiştir. Hep onun istemiştir. Dışlanmıştır, yalnız kalmıştır, kendi kavmi tarafından hep dışlanmıştır. Dışlayanlara bak, hep günahkar, mağrur, zengin ve önde gidenlerdir. Kabul edenlere bak, Heraklis hadisinde, hep gariban, fakirler ve kölerlerdir atmışlardır. Bunlar hiç eksilmemişlerdir. Öbürleri ise tarih boyunca hiç eksilmemişlerdir. İşte fıtrat nerede bozulmuşsa artık orada nasihat ona ne yapmıyormuş? Kâr etmiyormuş. Onun için Allah Resulü'nün s vesselam'a bak ertemiz bir fıtratta. Konuşuyordu, doğru konuşuyordu. Bakıyordu, hayra bakıyordu. Kendisinden bahsedildiğinde Muhammedil emin deniyor. Eminlik derken sadece dilde değil, gözde de, elde de. Adam uzak bir yere ticarete gittiğinde ki altı ay da gelemiyordu adam. Eşini babasına değil, Allah'ın arasında gelip de emanet edip gidiyordu. O da onun fıtri hasletleri ne yaptığını, koruduğunu gündeme götürdü. Ne haber? Heh. <gülüyor> Yapalım. Şişt şişt. <gülüyor> Oğlum. ağrın. O sülalede sakallı yok. Sen o çocuğu öyle yaparsan bir daha sakallı sevmez. Evet. Aynen öyle. İşte fıtrat. Allah'ın yarattığı hal derken ne yapıyorsun bakayım güzel kız? İnsanoğlunun fıtratını da ailesi bilir. Aynen Araf suresinin 172. ayetini zikrettik. Şimdi de bu ayetle alakalı Allah Resulü'nün sözlerine gelelim. Her doğrulan çocuk ne üzerine doğrulur? Laksus. üzerine. Ama ana babası. Sayıyorsun bir insan, anne babası Hristiyan olamaz mı? Allah'a Rüzgar. Yahudi? Olabilir. Mecusi? Olabilir. Müşrik? Olabilir. Müslüman? Olabilir. Olabilir. Her ne olursa olsun, Olabilir. insan Olabilir. fıtrat üzerine doğmuş. Anne baba her Olabilir. ne kadar o çocuğun fıtratını bozsa da o çocuk hakkını ne yapabiliyor? Bulabiliyor. Neden? Çünkü buluğa erdikten, mükellef olduktan sonra Artık gelen davete muhatap ve Allah her insana imanın davetin ulaşacağını söylüyor. Ev ev diyor. girecek diyor ve hadis bitmiyor bak devam ediyor. Siz hiçbir hayvan yavrusunun eksik olduğunu gördünüz mü? Yani ne demek istiyor? Uz, Uzurlarının eksikliğinden bahsetmiyor. Doğar doğmaz eşcinselin yaptığı her şeyi ne yapıyor? yapıyor. Ama insan öyle mi? Belli evrelerden ne yapıyor? Geçe gece insan geliyor. İşte biz bu fıtri gelişimde e, o çocuğun hal ve hareketlerinde ebeveynleri ne yaparsa yapsın, çocuğa ne yapamıyor? Zarar veremiyor. Mesela düşün geçmişte Osmanlı tutmuştur hep e, gittiği yerde savaştığı yerde Öldürdüğü insanların çocuklarını ne yapmıştır? Almış Yeniçeri Ocağı'na koymuştur. Devşirme derler. Çok oldu mu tarihi? Osmanlı'nın başını kim yemiştir? Hep o devşirmeler yemiştir. Onlar büyüdüklerinde soylarını araştırmışlar ve kendilerine zulüm edindiğini anladıklarında en başa kadar gelerek intikamlarını çok acı bir şekilde almışlardır. Onun için Fıtratın icabı da bu bilme yaratılışın icabı da bilmedir. İnsan fıtratını koruduğunda bimden gelen her şey ona kabul Zorda gitmez. Ha ne olur? Zorlanır. Neden zorlanır? Müslüm'ün kader babında gelen rivayette Allah Resulü diyor ki senin diyor zeki olman yani ileri zekalı olman kaderde. Geri olmaz. Ha bir insan şunu bir seferde anlar. Biri on seferde. Birisi bir yılda anlar. Birisi on yılda ama anlar. Anlatabildim mi? Burada insan kendini ne yapmayacak? Zorlanmayacak. Bittiği noktada bir yaratıcının olduğunu ve ona kendini teslim etmesi gerektiğini anlayacak. Aynen Tevhid tatlarında gelen rivayet hatırlıyor musun? siz Allah'ı diyor, gereği gibi takdir edebilseniz, yani gerçekten tevekkül edebilseniz, şu aç karna diyor yuvadan havalanıp, tok karna dönen kuşlar gibi ne yaparsınız? Rızıklandırırsınız Demek ki şeytan bize en çok nereden yaklaşacak? Rızıktan. Mesela Allah Azze ve Celle ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Devamında ne diyor? Ben sizden beni doyurmanızı istemiyorum ki. Sizi doyuran, sizi rızık veren, benim. Ben sizden sadece kulluk bekliyorum. diyor. Demek ki iblis buradan ne yapacak? Yaklaşacak. Ve siz gereği gibi diyor Allah'a tevekkül edebilsenin şu aç karna havalanıp tok karna dönen kuşlar gibi ne yaparsınız? Rızıklandırılırsınız. Şimdi dön. Tekrar fıtrata gel. Ana rahminde seni kim besliyor? Allah. Doğduktan sonra ana sütüyle kim besliyor? Hı. Allah. Elin iş tutana kadar seni kim besliyor? Kim Allah? Ananın babanın kontrolünde. İnsan kendi eliyle bir şeyler kazanmaya başlayınca işte rızık endişesi burada başlıyor. Peki nerede olması lazım? En başlarda olması gerekiyor. Hiç olmaması gereken yerde ne yapıyor? İnsan rızık endişesine başlıyor. İşte bu fıkratın bozulmasıdır. İşte kader batlarında gelen rivayette Allah Resulü diyor ki bir çocuk diyor ana rahmine düştüğünde 3-40 gün geçtikten sonra bir melek gelir. Bunun rızkı ne olacak? Yazılır. Eceli yazılır. Erkek müzişimi yazılır. Said müşakimi yazılır. Sen ta ana rahminde takdir edilen bir rızık peşinde koşan birisi. İşte rızık endişesine düştüğün noktada şeytan seni ne yapmış Aldırmış. Sen oturup bakacaksın. Nerede aşırı gittim de bana bu korku geldi? Ve alimlerin dediği gibi ne zaman diyor eşimde, çocuklarımda bana karşı bir isyan, bir baş kaldırı gördüm. Hemen oturdum. Günahlarımı araştırdım. Buldum, tövbe ettim, baktım kendiliğinden düzelmişler. İnsanın da bu noktada ruz, korku herhangi bir şey geldiğinde oturup geriye binecek. Ben ne yaptım da bu bana geldi? Ruz, insan muhakkak ruz. Çünkü iyilikler Allah'tan, kötülükler senin kendi ellerinle misettir. Allah sizleri rahat üzerine yaşamayın diyor. Hakla hak bilir yaşamayı, batılı batıl dinip ondan uzak kalmayı lazım. İnsan fıtratını koruduğu müddetçe dini, anlamı, algılamı ve yaşaması çok zor olur. Fıtratı bozuldu mu anlama da bozulur, algılamada da bozulur, anlatma zaten Hayatına geçirmesi ise mümkün değildir. Aynen iblis. Gibi. İblis tevbe etmedi, edemezdi etmeyecekti de. Neden? Neden? Büyüklendi. Büyüklendi. Büyüklendi. Öyle kuyular vardır ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kibir diyor. Kalbinde zera kadar kibir bulunan cennete giremez. Cennetin kokusunu da duyamaz. Halbuki cennetin kokusu 500 senelik yoldan duyuluyor. diyor. Musab kalkıyor Ey Allah'ın Resulü diyor. Ben elbisenin iyisini severim. Kokunun en güzelini Ayakkabının en iyisini giyerim. Bu da mı kibir? Hayır. Allah güzeldir. Güzelirse kuluna bir nimet verdim üzerinde görmeyiz de. Kibir haktan geleni kabullenmemektir. İblis ne yaptı? Rabb'in varlığını inkar etmedi. Birliğini de inkar etmedi. Ne yaptı? Ondan gelen emri sorguladı. Neyle sorguladı? Hı? İşte siyasi ilk yapan ehli sünnette iblis derler. Biz siyasi buradan da Aklıyla ne yaptı? siyas yoluna gitti. Ne yaptı? O akıl Onu helak etti. Dinden çıkardı. Siyasi neydi? Beni ateşten onu tutmaktan. Tutturamadı. Beni önce yarattın. Onu sonra yarattın. Ne oldu? Ona secde et diyen kimdir? iki elinden yarattığım halde senin secde etmene mani olan neydi Bir tekrar soruyorum. Hala bu yapıyor? akıl. Demek ki akıl insanı felafa götürür. Onun için ehl Sünnetimiz der ki akılla alakalı, akıl atıp değil, muhataptır. Sürücü değil, sürülendir. Anladın mı? Hiçbir zaman akıl hasim değildir. Muhataptır. Sürücü değil, sürülendir. Yani burada hakim olan her zaman nedir? Vahiydir. Akıl da hiçbir zaman vahyin önüne ne yapmayacak? Geçmeyecek. Ama demin anlattım ya şu çizgiye kadar. Buraya kadar kral akıldır. Vahiy ile tanıştı mı akıl artık vahyin Baş kaldırdığı her noktada adın ya eşaridir, ya muteziledir, ya kaderiyedir. Muhafık isim almıştır. Anladın mı? Aklı bu hep başkaldırdiği noktalardır. İtibar, en akıllı adamlar kalmıştır. Aristote bile, Çaferi olan Aristote bile, aynen şu cümleyi kullanıyorlar. Neye baktıysam diyor, yaratılan kainatta Allah'ın varlığına ve birliğine inanmaya beni zorluyordu. Bak Çafer'in dediğini bak. Neye baktıysam diyor. Bir Allah'ın bir olan bir Allah. In varlığına ve birliğine, diyor. Ve şeytan onu bak nerede kandırıyor. Yağmuru yağdıramamıyor. Ama diyor, yaratan diyor, nereye kaç damla indireceğini bilmez. Bunu söyle felsefe buradan başlıyor işte. Ve bu felsefe İslam'a girdikten sonra insanların ayakları hep baymıştır. Bugün bak, akılcılar, felsefecileri ne yaparlar? Tekfir ederler. Niye? Çünkü onlar da aklı alabildiğine selayet verilir, ilah konumuna koyarlar. Öbürleri ise aklı ayaklar altına serer giderler. Onun için mutezile tasavvufçuları tekfir etmişlerdir. Bize hiç meydan kalmamıştır. Bak biz hiç suçlamazlar. Çünkü mutezileden bize gerek ne yapmaz? Kalmaz. Adamlar gördüğü yerde tasavvufçı kafirler. Mesela Molla alıyor kari hiç duydun mu? Molla Aleyhül Kâni'nin Vahdet-ül Vücud diye bir kitabı var. Orada tasavvufçulara yazdığı bir etdiyesinde. Onlardan birisi selam verse alınmaz diyor. O kadar aşağı gitmiştir. Ölse Müslüman mezarlığına gömüyor Öldü, hapşırdı, elhamdülillah dedi, Allah denmez istiyor. Aynen bir leş gibi diyor, torbaya konar öldüğünü götürdü, gavur mezarlığın hükümünü. O kadar sert gitmişler. Niye? Aklı hiçe saydıkları için olmaz. İlaha ters baktıkları için. Ama ehl sünnet orta yoldan ne yapmamış? Ayrılmamıştır. İşte fıtratta verilen hiçbir hasletle aşırı gitmeyecek. Seveceksin. Bu sevgi, hangi sevgi olası olsun? Elbise, kadın, dünya, para, mal. Allah sevgisini bastırmayacak. Korkacan. İnsan karanlıktan korkar, aç kalmaktan korkar, işkenceden yani bir şeylerden korkar. Bu korku Allah korkusunu ne yapmayacak? Bastırmayacak. Yani fıtri hasretler var. Bu tevhidle bir araya getirildiğinde birbiriyle çakışmayacak. Kork ama Allah'tan. Allah'tan korkar gibi hiçbir şeyden korkmayacaksın. Bunun da bizde mesela en çok verdiğimiz örnek nedir? Allah Azze ve Celle bize İbrahim'den örnek verir. İbrahim Aleyhisselam'ı tam ateşe atarlarken korkutuyorlar. Ne diyorlar? He? Kur'an imtihanı yapıyorlar. Korkmuyor musun? Enam suresini okumadın mı? Evet. İbrahim ne diyorlar? Siz bunları Allah'a eş koşarken korkmuyorsunuz da ben size eş koştuklarınızdan koracağım Bak son anda bile onların putlarını ne yapıyor? Bir resmetmez. Hiç korkunun eseri yok. Korku var. Ama Allah var. onlarınkinden yok. Bu sefer ateşle korkutuyorlar. İbrahim de onları cehennem ateşiyle korkutuyor. Seçin bakalım diyor. Hangi ateş ayrılır? Ahiretteki cehennem ateşi mi yoksa sizin kimi diyor. Bu söz üzerine kızıyorlar ve İbrahim'i ateşe atıyorlar. Ateş onu yakıyor mu? Niye? Çünkü Allah'tan korktu. Ona sığındı. Allah bunu ne yaptı? Sevgi. Ne olursa olsun Allah sevgisini bastırmayacak. Fıtri olarak da bak. Leyla ile Mecnun'u Arzu ile Hanber'i gördün mü bunları? Kim bunlar? Sevgide aşırı, aşırı gitmişler aklını kaybetmişler. Sonunda neticesi budur. Veyahut hadis şerifti, elbisenin kulu, paranın kulu, kadının kulu ne yapsın? Elak olsun. Ayağına diken baksa çıkaracak ne yapmasın? Bulamazsın. Ne yapıyormuş? Demek ki insan kadının kulu olabiliyor. Elbisenin kulu olabiliyor. Paranın kulu olabiliyor. Nasıl kulu oluyor? Rükü secde mi diyor? Onda aşırı gidiyor. Aynen Kasas suresine gidip bakıyorsun. Orada Karun, kavminin içine çıktığında deptebi içindedir. Ve bunlar diyor benim hep kendi kazandıklarımdır. Mağrur bir şekilde. Allah diyor ki Azze ve Celle oradan bir kısım dedi ki şuna verilen bize de verilmeli değil miydi? Demek ki insan bir şey gördüğünü ne yapıyor da istiyormuş. Oradan Müslümanlardan birisi diyor ki Allah'ın verdiği nimetlerin en üstünü Müslümanlık nimeti değil mi? Aleyküm selam. Onlar susuyor. Biz diyor, karunu helak ettik. Malı da fayda vermedi. Yerin dibine geçirdik. Bu sefer orada o malı isteyenler ne diyor? İyi ona verilen size verilmemiş. Yoksa biz de onlar gibi ne yapacaktık? Helak olacağız. Veyahut kafirlerin dediği gibi fıtri olarak bakıyorlar. Onlara ahireti yalanlarlar. Öldükten sonra hayat yok derler. Onlara Ebu Leheb'in kıssası var. Veyahut yine Kur'an'da bahçeye giren iki insanın kıssası var. Biri giriyor, onun bahçesinde de su var, çardak var, yeme var, onunkinde de var. Öbürü diyor ki benim diyor başka malım da var, evlatlarım da var. Ve diyor ki Allah bana burada bunları veriyorsa ahirette de verir diyor. Öbürü diyor ki öyle mi? Suyunu çeker de yerin dibini aramakla bulamaz. Çardağını başına geçirir de sana bunların hiçbir yardım ne yapmaz? Olmaz. Ve biz diyor onun suyunu çektik aramakla bulamadık. Çardağını başına geçirdik ne malı ne evlat bana ne yapmadı? Fayda vermedi diyor. Bu da gösteriyor ki öldükten sonra ölümü inkar eden veyahut burada ben istediğim gibi günah işlerim bak Allah bana azab etmiyor bunca mal nimet veriyor orada da bunu verecek diyenlere bu nedir? resbiyedir veyahut işte toz toprak olduk, çürüdük bizi nasıl diriltecek diyenlere Allah ne diyor? sizi yoktan var eden tekrar diriltmeye kadir değil mi? neyi gösteriyor? şimdi tekrar fıtratı anlatırken yaratılıştan bahsettik Adem'i neden yarattı? Aleykümselam Havayı neden yarattı? Adem'in eğe kemiğinden etten kandan. Biz neden yaratıldık? Bir meniden bir sudan. Bak hepimizde bir yaratılış var. Hepsinin yaratılışı zor değil mi? İnkar etmesi gereken insanın neresi? Burası. Nereyi inkar ediyor? E bunları yapan onu yapamaz mı? Yapar. Ama işlemiş olduğu günah onu ne yapıyor? Hakka giden yolu kesiyor. İşte onların gözleri vardır. Tertelidir. Kalpleri vardır. setler çekmiş. Kulakları vardır. Ağırlıklar vardır. Ne yapamazlar? Hakka gidemezler. Yaptığı nedir? Fıtratını bozmuş, yalan söylemiş, geleni yalanlamış, hayatına geçirmemiş. Aynen kabirde sorulan sorguya gel. Hep fıtrattan gidiyorum bak. Rabbın kim? Dinin ne? Sana gelen elçi kim? Ne diyor facir? Dünyada bir şeyler diyorlardı ama ben de diyordum be, be, be diyecek dili ne yapmayacak? Dönmeyecek diyor. İşte dünyada yalanlayanların sonunda nedir? O. Yine dünyada çoklukla güvenen veyahut işte o bana zorla yaptırdı diyene ahiretteki nedir? Karşılığı. Bu bizi azdırdı. O diyecek ki diyor, mesela bunlar Mustafa Kemal'ın peşinden gidiyor misal. veya öbürü Lenin'in peşinden gidiyor. O Mark'ın peşinden gidiyor. Artık her neyse. Orada onlar diyecek ki hayır ben bir kişiyim. da benden daha çok. Bunlar beni azdırdı. Onlar diyecek ki diyor buna azabı iki kat olsun. O diyecek ki bunların azabı iki kat olsun. Ve burada dost olan orada birbirine ne yapacak? Düşman olacak. Veyahut dünyadayken fıtri hasletleri bozulan insanlar işte Allah beni böyle yaratmasaydı ben zinakar ölmezdim. İşte Allah beni böyle yaratmasaydı ben işte içki içmezdim. İşte kaderim beni böyle yarattı diyenlere Allah Azze ve Celle ahiretten bak Kur'an'dan bize ne diyor? Size bir uyarıcı gelmedi mi? Geldi. Size bu ateşten bahsetmedi mi? Yani bunlar yaparsanız böyle olursun. Bahsetti. Siz ne yaptınız? Yalanladık. Hadi bakayım o yalanladığımız ateşi bir giremeyecek diyor. Hiçbir zaman insan işlemiş olduğu bir günahına ne yapamıyormuş kaderim diyemiyor. Anladın mı şimdi fıtrattan kulluğun ayrıldığı noktaya? Ama kaderim diyeceğin nokta yok mu? Var. var. Bunun kulluğu da bir kaderden cüz değil mi? Evet. Ama kaderim diyeceğin yer neresi? Zenci misin? Seçme hakkın da var. Yok. Türk müsün? Seçme hakkın mı var? Yok. Ananın seçme hakkın var mı? Babanın seçme? Bak bunlar kader. Ama kulluğunu seçme hakkına nedir? Sayısın buna kaderi. Diyemiyoruz. Çünkü burada nedir? Bir hesap vardır. Ama sana niye bu ananı seçtim diye hesap var mı? Burada yok. Onun için fıtratın bozulduğu her nokta aynı zamanda da dinde bir şeyin göçmesine sebebi. Kabuli ne yapıyor? Zorluyor. Mesela İsrail oğullarının Allah Azze ve Celle iç yağını yemeyin diyor. Onlar ne yapıyor? Eritiyorlar. Satıyorlar. Parasını diyorlar. Diyorlar ki biz yemiyoruz ki. Kimi kandırıyorlar? Fıtrat bozulmuş. İnsanoğullarının bugün işlediği günahlara bakın. Tamamen hep haramları böyle yonta yonta ne yapıyorlar? Mesela kadın erkek karışık nasıl oturuyor? Töre adı altında oturuyorlar. Ya ne olacak şimdi kayınbirader yani bir insan erkek kardeşi yani yengesine mi bakacak? Haloğlu, teyzoğlu, amcaoğlu beraber ne yapabiliyor? Oturabiliyor. Ayırt edebiliyor musun? Edemiyorsun. töreler ne yapmış? Koymuş. Aynı şahsı gör yolda karısını Hala oğluyla, dayı oğluyla böyle e, kucaklaşır vaziyette görse ne yapar? İkisini öldürür mü? Aynı ikisini davullar kurulmuş, orkestralar var, çalmaya başlıyor. Karından dans edebilirim miyim? Buyur. Şimdi müzik oldu mu helal oluyor. Müzik olmadı mı ne yapıyor? Aram oluyor, zina abi Bozulan fıtrat. Doğruyu orada ne yapıyor? İnkar ediyor. Çünkü kendisinin de şeheve arzuları belki bir başkasının ne yaptı? Arzuladı, istedi. O da başka bir dürtüler içinde. Onun için fıtratın bozulduğu noktada daveti onlara yapman çok zor. Ve insan fıtratı da doğruyu gördüğü her noktada rahatsız olur. Bugün bak çivi gibi olan adamlara yere çaksan girer Ramazan girdiğinde midesi ağrır. Ümsertisin. benim mesela karpuz veriyor, ya zıkkım yesin dedim. Niye? Benden sağlam o adam. Ya o benden sağlam. Ama yıllarca ben hiç görmedim. Hep bir hastalık hastası. Ama onun dışında dilinde bir hastalık yok. gözünde bir hastalık yok. Yürüyüşünde, yaşantısında hiçbir hastalık yok. Ama Ramazan geldi mi hasta. Rapor getir bana diyorum doktordan. Daha hala rapor getirecek. 15 senedir rapor getirecek bana. Ben her şeyde değil mi? Hastaysa hasta? Ama insanın fıtratı bozuldu mu Allah'ın istediği ameller ona zor gelir. Bak git. Sofiler Allah Resulü on gün itikafa girer. Sofiler kaç gün girer? Kırk gün. Çileye girerler. Allah istiyor mu bunu? İstemez. Bak gider kendine bunu zorlaştırır. Veyahut rahip veya rahibeye neden bu isim verildiğini biliyor musun? Kendini Allah'a adıyor, evlenmiyor. Karşı cinsten uzak duruyor. Niye? Havva Adem'i azıtmış, cennetten kovdurmuş. Ben de evlenirsem ben de cehennemden kovdururum. Şey, cennetten e, cehenneme girerim diye evlenmez. Kendilerini bir manastıra hapseterler, Burada ayrı yaşarlar. Dünyada şu an var ya İbneliğin ve lezbiyenliğin yayıldığı nokta hep cinselerde. Hep bunlardan yayılır. Dünyaya yayılan bu pislik bunlardan yayılır. Çünkü karşı cinsi olan ihtiyaç fıtratta var. Bunu gidermek zorundasın. Helaldan gitmeyen haram yoldan gitmeye başlıyor. Anladın mı? Aynen Müslüman kitabı zekatta gelen rivayette senin eşinle yapmış olduğun cinsi münasebet de ibadetten ve kulluktandır. Sahabe diyor ki ya, bu örnekte verilir mi? Ya? Başka bir şey yok mu? Ne diyor? Sen bunu haram yoldan gidersen, sana günah değil mi? Günah. Bundan sana bir ceza yok mu? Var. Felal yoldan giderdi mi, sana ne var? Sevabı var. Ve bu da, Allah'ın razı olduğu ameli işlediğinde, insan daha yukarıya, daha yukarıya gitme var. Allah'ın razı olduğu bir ameli işlemediğinde ise, insan battıkça ne yapıyor? Batmaya başlıyor. Allah diyor ki Azze celle, onlar hayvanlar gibidir. Devam ediyor. Daha da aşağı. Sen bir hayvanın günah işlediğini gördün mü? Hı -hı. Yok. İnsan günah işlemeye başladı mı hayvanlardan da aşağıya işlemeye başlıyor. İşte fıtratın icabı Rabb'ı bilmektir. Eğer bir insan Rabb'ını bulamıyorsa o akıl akıl o Hayvanlardan da nedir? Daha aşağıdadır. Onun için bizler deriz ki ne kadar ahlaksız da olursa olsun bir insan tevhid ehli o bizim kardeşimizdir. Ne kadar ahlaklı, dürüst olursa olsun eğer bir insanda tevhid yoksa o bizim kardeşimiz değildir deriz. Çünkü ahlaksız olan cennete girecek ama tevhidi bozuk olan cennete ne yapmayacak? Girmeyecektir. Mesela şurada Süleymancılar'da bir e, zenci arkadaş var Afrikalı. Nasıl diyorum? Her şey var. Kafa yok diyor. Ne demek? Tevhid yok diyor. adam hep diyor. Şüklen yatıyorlar, şüklen kalkıyorlar diyor. Her şeyleri var Düzenleri, güzel cemaatleri var. Her şeyleri var. Temiz yok diyor. İşte insanda da fıtrat bozuldu mu istediğin kadar tevhid anlattı. Aynen Abese suresinde nuzul sebebine baktığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Velime bin Mugiri'ye ne yapıyor? Anlasın diye hep anlatıyor. O ne diyor? Bunun diyor bana ihtiyacı var Muhammed'in diyor. Benim ona ihtiyacım yok ki diyor. Çünkü o zaman Mekke'nin ileri gelenlerinden, akıllarından bilgili olarak bilinen bir insan. Allah Resulü de onunla güçlenirse Mekke düşer diyordu. O ne yaptı? İman etmedi. Allah ne diyor Azze ve Celle? Sen hidayete susayana anlatacaksın. Yani ihtiyacı olana anlat. Ama hidayete susamayanı anlattığında ne yapar? Benim ona ihtiyacım yok ki. Onun bana ihtiyacı var. Seni takmaz. Sen benim hiç etrafımda zengin birini görüyor musun? Hep dışlarım. Çünkü her türlü şımarıklık, her türlü ahlaksızlık, her türlü günah ve her türlü ibadetlerde hafif alma onlardadır. Ve sen onlara mani olamazsın. Olamadığını bu herkese sıra edilir. Ve sen o münkeri artık mana olamaz, Anladın mı? Onun için peygamberler hep gariplerle oturur. Onlarla yer, onlarla içe. Mekke toplumu geldi. Peygambere ne dediler? Seninle beraber olacağız. Sana iman edeceğiz ama bir şartla. Bu kölelerle aynı sofraya oturmayacağız. Allah şehrin aleyhissalatü vesselam. Anlatabildim mi? Fıtrat nedir? Yaradılış hal üzerine. Olma ve Rabb'i bilmedir. Ve bir insanda fıtratını korudu mu gelen her davet ona çok güzel tesir eder. Fıtrat da bozulmuşsa ne anlatırsan anlat. Aynen Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi İbn-i Mace'nin 224 nolu rivayettir. Bunu benle. İlim öğrenmek fazladır. Ehli olmayana ilim öğretmekse domuzun boynuna inciden altından gerdanlık takmaya benzer Eğer bir adamın fıtratı bozulmuşsa o adama ilimden anlatılmaz. Ve kaidelerden bir kaydı öğreteyim. Eğer sorun fıtriysa cevap aklidir. Sorun vahidense cevap hüccedi kalmıştır. Bunu anladın mı? sorun fıtrattansa cevap da fıtrattandır. Bunu anla diye söylüyor. Ağrıtan var. Sorun vahidense cevap hüketi kalır. Fıtrattan verilmez. Örnek İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasına baktığımızda Nemrut diye birinden bahsediyor Allah Azze ve Celle ve diyor ki ben öldürür biriltirim. Sorun ne? insanlara bir şey verince yaşıyorlar. Vermeyince hapsedince ne yapıyor? Ölüyorlar. Fıtri bir şey. İbrahim ona demiyor. Neden Allah'ın yarattığı canı haksız yere alıyorsun? Sen zalimsin demiyor. Vahye gitmiyor. Despotsun demiyor. Sen de kimsin demiyor. Benim Rabbim güneşin şuradan gelir Sen de şuradan getirip ben senin Rabb olduğunu ne yapayım? Anlayın. Sorun neydi? Akıl. Cevap? Akıl. Ama sorun eğer vahidense, cevap da nedir? Müce dikamesidir. Ve insan bundan döndü mü, dinden döner. Allah'a sırt döner ki, ve evet. artık Elhamdülillah. Allah razı olsun Sayın Ecem. Evet. Ee,